Merhaba. Hoş Merhaba. Ee, bugün aslında hep birlikte ve Ömer Bey ile birlikte birazcık iki buçuk yıldır yapmış olduğumuz bizim de bir program var Sözküçüğün adı altında ve e, Ömer Bey ile de daha önce yaptığımız sohbetlerde çocuklar çocuk hakları ve dünya üzerindeki çocukların yeri ve güncel konular üzerine konuşalım demiştik. Sağ olsun Ömer Bey de bizi kırmadı. Hoş geldiniz diyelim size tekrar. Ne münasebet. Hoş bulduk ama siz hoş geldiniz e, Teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler. Ee, aslında aklımızda bir sürü bir sürü soru var ve sohbet etmek istediğimiz, konuşmak istediğimiz. Fakat e, sanırım en başta hepimizin ilgisini çeken ve gündemde çok fazla duran e, Japonya'daki nükleer <gülüyor> sorun var. Evet. Evet ne yapacağız bunu? Ne <gülüyor> ne diyorsunuz siz bir kere? Evet. Öncelikle hani daha önce de konuşmalarımızda ben hep çocuk hakları konusundan ele aldığım için olayı e, nükleer santrallerin depreme çok dayanıklı Japonya'da bile daha sonradan sorun çıkarttığı ortaya çıktı. Ve ülkemizde yapılmaya yapılmak isteniyor. Ve e, çocuklar bir sürü bir sürü insan bundan etkilenecek. Ve... Evet. Hmm. Yani aslında sonucu bilindiği halde böyle bir şey yapılması e, kalkış, kalkışılıyor. Sen ne diyorsun Gülce? Yani normal bir olaymış gibi karşılınıyor. Yani şöyle düşün, mantık şu. E, evde nasıl kuruyorsak e, so sobamızı, onun da aynı mantıkla. Hani zehirlenen var sobalardan <gülüyor> falan. Bunu da aynı mantıkla düşünüyorlar. Böyle, zaten adı lazım değil ama birisi de aynı, evdeki tüp gaz mantığıyla Hı. Evet. nükleer şeyi de aynı Risk koy. olmadan evet. yatırım olmaz şeklinde. Evet. Sen de adını söyler misin? Ben Beren Oğuz. Ee, Yeni katıldım evet. aslında. Da. <gülüyor> Bu da benim ilk canlı yayınım. <gülüyor> ee, evet yani risk yokmuş. Daha doğrusu risk faktörüyle filan izah ediyorlar. Ee, bana da çok tuhaf gelen şey şu. Şimdi çocuk meselesi üzerinde duruyoruz. Özellikle belli yerlere uzaklaştırmak belli bir mesafenin dışına çıkartmak gerektiği radyasyon yayılması tehlikesine karşı işte özellikle bu Daiichi denen yerde e, meydana gelen olaydan e, şu kadar 30 kilometre falan uzağa gidip ya da ondan Sonraki önce 12 kilometre olanların bir kere o şeyden çıkması alandan 30 kilometre ye kadar olanların da evlerinden çıkmaması gibi şeyler söylendi. Fakat Japonya gibi bu konuları çok iyi bilen tecrübeli olan yerlerde bile söylenmeyen bir şey vardı. Sonradan bazı başka bilim insanlarından da duyduk onu. Çocukların en az 50 kilometre öteye çıkarılması gerekiyor. Bunun da sebebi basit. Çünkü çocukların büyümesi, çok onların hücre bölünmesi daha hızlı ve işte dokularının, hücrelerinin ...hareketi çok daha büyük... ...o zaman etkilenme alanları da... ...çok daha fazla oluyor etkilenme dereceleri. Dolayısıyla... ...birinci derecede çocukların... ...tehlikede olduğu bir... ...meseleden bahsediyoruz ama çocukların... ...pek esamisi okunmadı galiba... ...bütün bu konuşulanlar arasında. Aslında... ...dünyada birçok birçok olay oluyor ve... ...ilk etkilenen kişiler çocuklar... ...olmasına rağmen çocuklar üzerinden... ...söylenilen ya da yapılan haberler... ...çok az. Ben aslında birazcık hani şunu düşünüyorum. Japonya depreme çok dayanıklı bir ülke ve depremden ölen kişi sayısı hala çok az. Tsunami ve diğer etkenlerden dolayı ölen insanlar fazlalaştı. 99 depreminde 17 bin kişi kayıtlara geçen ölüm var. Türkiye'de. Evet. E, Türkiye deprem kuşağında bir yer ve nükleer santralin kurulması, üstüne ha. depremin olması, depremde verilen zaten ölü oranı çok fazlayken... ...Türkiye bununla nasıl başa çıkacak aslında? Evet bunların da e, peki bir de e, bu programı yapmamızın ana e, sebeplerinden biri olan Açık radyoda bir destek hı hı. sizin de e, sesinizden duymak e, iyi olurdu. Yani bu, bunları başka çok fazla da e, mecra yok. Hı hı. Yani başka radyolar televizyonlara çıkıp bunları bu kaygıları bu şekilde konuşacak fırsatı da pek bulamıyoruz. Bunu elde tutmamız için de destek istiyoruz diyelim evet. ve sizin sesinizden şimdi bir Mobi adlı parçayı dinleyeceğiz ve daha doğrusu Moden Mobi grubundan Hani adlı parçayı dinleyeceğiz artık ben de ne konuştuğumu üçüncü gün noktalarında <gülüyor> <gülüyor> şöyle şaşır hale gelmişim ama onu çalmadan önce sizin taze seslerinizden bir telefon numarası duyalım bakalım ne olacak Dinleyici destek hattına ulaşmak için 0212 343 4141 telefon numarasını arıyorsunuz. <gülüyor> My honey, come back Bye. Bye. Evet şarkımızı dinledik ve tekrardan tekrar edelim. Ee, eğer Açık Radyo'ya destek olmak istiyorsanız 0212 343 ve 4141'in oğlu telefon numarasını arıyorsunuz. Ya da Açık açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklıyorsunuz. Mobi'den hani dinledik ve devam ediyoruz. Asıl devam ettiğimiz şey Söz Küçüğün programının özel yayını. Bir kez daha kendinizi de duyurur musunuz? Dinleyicilere kim olduğunuzu yani Söz Küçüğün özel programını yapıyoruz ama siz her zaman yapanlarısınız zaten. <gülüyor> İşte pazartesi günleri 4.30'da yayınlanıyoruz. Söz küçüğün olarak çocuk haklarını esas alarak programlar çekiyoruz daha çok. Ancak tabii ki Açık Radyo'nun dinleyici kitlesiyle alakalı olarak daha çok büyüklere çocuk haklarını anlatmak gibi oluyor. Bundan dolayı da işte büyüklere çocuk haklarını işte konular seçerek anlatıyoruz pazartesi günleri. Çocuktan al haberi deseydik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet aslında o şekilde oluyor çünkü hem kendi hayatımızda hem de gündemden takip ettiğimiz ve merak ettiğimiz birçok konu var. Ve e, konuklar sayesinde teşekkür ederiz aslında buradan evet. da hepsine iki evet. buçuk yıldır evet. e, bize geldiler, e, konuk oldular. Ve e, çeşitli çeşitli ko konularla e, ilgilendik bu zamana kadar. Ve çok çeşitli programlar çektik belki dinleyenler varsa biliyorlarca çocuk ve oyuncaktan mülteci çocuklara kadar birçok konu çektik ve çocuk haklarının birçok yerine değindiğimizi düşünüyoruz. Evet iki buçuk yıldan beri de devam eden bir program bu <gülüyor> bunu ama ilk defa canlı yayında yapıyorsunuz değil mi? İkinci evet, aslında evet. Birlikte, iki, iki, i̇lk. birlikte ilk ilk ilk evet. evet birlikte ilk daha önce benim bir e, canlı program deneyimim olmuştu. O da sadece 10 dakika bir konuşmuştuk. Daha sonra banttan bir yayın girmişti. Evet As bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> Biz teşekkür, <ederim>. teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok heyecanlıyız hepimiz. Evet. Yok ya gayet iyi gidiyor. Anlat bakalım sen nasıl bulaştın bu işe? Nasıl bulaştım ben? Ee, aslında hani böyle e, bu program başlamadan önce bir ses giriyor ya hani tanıtıyor işte adı ne programın kaç dayanı aslında Jingle. onu ben söylüyorum evet, Jingle, evet. <gülüyor> onu ben e, böyle tesadüfen bir gün radyoya geldiğimde hani sen sen söyler misin dediler ben tamam dedim ama hani bu programı kim yapıyor hani e, konusuna hiçbir fikrim yoktu sonra e, herhangi bir günde bir e, Partide e, tanıştık tesadüfen ve hani şey oldu sen de gelir misin programı yapar mısın diye. E, tabii olur dedim çok da gitmiştik ki aslında biz de e, şey yapıyorduk hani e, biz de bir program yapsak aslında evet. diye düşüncelerimiz vardı o sırada. Konu bulmaya çalışıyorduk bize böyle tam üstüne geldi çok mutlu olduk biz de öyle evet. başladık iki, işte biz de bir buçuk galiba bir buçuk iki senedir. Evet, bir, bir şikayetiniz yok yani. Hayır. <gülüyor> Yüzük. Sanırım e, sözünüzü böldüm ama kendimizi evet. ifade edebildiğimiz herhangi bir yerde bir problemimiz de olmaz. Hı hı. Çünkü e, zaten günlük hayatta ya da medyanın başka kollarını çocuklar kendilerini tam olarak evet. ifade edemiyorlar. Niye diğer bütün radyolarda, televizyonlardaki çıkmıyor musunuz çocuk programlarını? E, çocuk programı anlayışı çok farklı <gülüyor> <gülüyor> aslında. E, çocuğu ya acıtasyon aracı olarak kullanıyorlar ya hani bir şeyleri üzerinden sağlamaya çalışıyorlar ve Çocukların kendi dertlerini bile büyükler anlatıyor bir yerde. Evet e, mesela çok yakın zamanda sınav var ve sınava girecek olan kişi benim ya da işte sekizinci sınıflar, yedinci sınıflar ya da evet. lise son sınıflar. E, ama bu başkalarının ağzından sürekli anlatılıyor. Evet. Ama bunu yaşayan kişi benim. E, buna maruz kalan kişi benim. Stresini ben çekiyorum. Sivilcesini ben çıkartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, ama benim yerime sürekli başkaları konuşuyor ve... ...açık radyo kendini ifade edebilmek için... ...gerçekten çok güzel bir ortam. Evet. Yani şey açısından da ilginç tabii bu... ...yani daha önce de pek çok sayıda çocukların... Yani ...pek çok sayıda demeyeyim ama... ...daha önce de çocuklarla ilgili programlarımız oldu... ...ve gururla söyleyebilirim ki... ...hepsini tamamen özgürce çocuklar yaptılar. Ne içeriğine kimse... ...şunu şöyle yapın, bundan bahsedin dedi... Ne de şunu söylemeyin, küfür etmeyin sakın filan dedi. E zaten çocuklar çok daha onları çok daha önceden bilincine ve farkına varmış oluyorlar. Öyle bir şey söylemeye de gerek yok. Apaçık ortada yani hiçbir zaman da böyle bir problem olmuyor. Sen ne diyorsun bakalım en küçük olarak konuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani benim de aslında Selen'le aynı. Çünkü kardeş olduğumuz için aynı anda geldik buraya. Aslında geldiğim için gerçekten de çok mutluyum. Gerçekten hani. Sen kendimizi... de büyüdün ya bunlar. <gülüyor> <gülüyor> hani burada kendimizi ifade edebiliyoruz en azından. Böyle yani hem sosyal hayatımız oluyor burada. Yani bir sosyalleşme evet, aracı evet. olarak kullanıyorsunuz değil mi? <gülüyor> yani bu haklar temelli bir, yani hak temelli, çocuk hakları temelli bir program yapma fikri nasıl gelişti? Yani bunu biz siz böyle yapın falan demedik kimseye, kimse size herhalde. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi oturur, düşünür ve çocukları çocuk hakkını anlatmak ister aslında. İlk hmm. başta olay hep buradan çıkıyor. Ve çocuklara çocuk haklarını çocuklar anlatsın. Benim Demin bahsettiğim çocukların kendini ifade edebilmesi çocuk haklarında temel maddelerinden bir tanesi aslında. Ve e, çeşitli kişilerle irtibata geçiyorlar. E, grubun en eski üyesi ben olarak gözüküyorum ama benden önce giren arkadaşlarım da vardı. Fakat şu anda hiçbiri e, bu etkinliğe katılamıyorlar aslında. Ve daha sonra grubumuz büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ve fitili ateşleyen Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları birimiydi. Daha sonra Açık Radyo'da irtibata geçiliyor ve Açık Radyo'da çok seve seve böyle bir programı bünyesine yer verebileceğini söylüyor. Ve e, devamı geliyor aslında programın. Ya kaç program yaptınız aşağı yukarı bugüne kadar? 200'e yakın hı hı, Evet 200'e evet. 200 yakın. Ya 200. Ee, Dalya'yı evet. ayrı bir şekilde kutlamak <gülüyor> gerekir herhalde. <gülüyor> evet. ya az bu evet. bir şey değil tabii. 200 evet. program yapmak yani haftalık bir programdan Hı -hı. bahsediyoruz. Hı -hı. Evet, her pazartesi. Her pazartesi şaka gibi geliyor ama değil yani Hı -hı. ve çok heyecan <gülüyor> verici bir şey değil mi? Evet. Kesinlikle. Ee, peki. Çıkmak durumundayız artık. Bitiriyoruz galiba. Ee, bir parça daha çalacağız ama sizin Çıkmayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> yani ilk canlı yayın fırsatıyla bu programı paylaşma fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Biz ediyorum. çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Olarak da söylemiyorum. Yani çok çocuklarla olmak ayrı bir keyif yani. <gülüyor> Teşekkürler. Gerçekten. Ee, şimdi Double It adlı bir parça çalışıyor. Bunun da ima yoluyla değil. Yani ikiye katlayın demek anlamına söylemiyoruz. Desteklerinizi <gülüyor> önünde her zaman söyleriz ama Galactic grubundan dinleyeceğiz. Ama bunu dinlemeden önce de siz lütfen destekçilerimize bir hitap eder misiniz? E, dinleyici destek attı 0 212 343 41 41. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. <gülüyor> No more dreams, no more dreams, it's reality No longer looking on the world, I'm on the galaxy No more dreams, no more dreams, it's reality What you tell them, you already know Go! Música